Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu vesselamu ala rasulina muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ama ba'du Evet Biz dünkü dersimizde Beranın gerektirdikleri Nedir ee, Dedik ve en son ee, Dördüncü maddede Durduk dedi ki Dördüncü olaraktan Kafirleri düşman edinmek onlara benzememeyi dinde ve dünyada onlara benzememeyi gerektirir. Rabi'an dedik عَدَمُ التَّشَبُّهِ بِهِمْ فِي مَا هُوَ مِنْ خَسَائِسِهِمْ Dinen ve dünya Onlara khas olan konularda onlara benzememek hem din yönünden hem de dünya yönünden. فَمِنَ التَّشَبُّهِ فِي اُمُورِ الدِّينِ اَتَّشَبُّهُ بِهِمْ فِي شَعَائِلِ دِينِهِمْ فَمِنَ التَّشَبُّهِ fi umurü dini din alanında onlara benzemektedir. Etteşbûhu bihim fi şaâri dinihim. Onlara dini şiirlerinde benzemek ee, dedik. Sonra ve tırk ibadatî him, ou terjume kitbî him ve teysirî her li itlâi, ou axti âlûmi him bi râmteha bedûn tempîsîn ve tanqîte. وبدون دوابط تشرعيات أو استعارة قوانينهم ومناهجهم في الحكم والتربية والعمل بها وإلزام الناس عليها. ذلك. دم برأي خمُش أما في أمور الدنيا التشبه بهم في أخلاقهم وآدابهم وعاداتهم الخاصة بهم كطريقة الأكل والشرب واللباس أو التسمي بأسمائهم ونحوها من عاداتهم وتقاليدهم مما ve وَيَهُوْتَ يَنْتَشَرُوا fil الْمُسْلِمِينَ Şimdi biz dün burayı okuduk. Sonra dedik buranın üzerine talih yapmamız lazım. Burada bırakalım dedik. Konumuz nedir o zaman? Bugünkü konumuz bir insan eğer ben kafirlerden beriyim diyorsa bunun gereklerinden bir tanesi de o insanın kafirlerden hem din olarak hem de dünya olarak beri olmasıdır. Ne demektir bu? Yani onlara benzememesidir. Özellikle de onlara has olan şeylerde. Yani onlara has olan dediğimizde kastettiğimiz nedir? Onların kendisi ile temeyyüz ettikleri şeyler. Yani başkalarından ayrıldıkları. Mesela diyelim ki bir elbise var. Sen bu elbiseyi gördüğün zaman diyorsun ki mesela bu Hristiyanların elbisesidir misal. Bu neyin alametidir? Bu şunun alametidir. Demek ki Hristiyanlar o elbise ile temeyyüz etmişler. Veya bir hareket çeşidi var. o da bir davranış biçimi var. Sen bunu görür görmez diyorsun ki bu Avrupalıların e, şeyidir. Hareket biçimidir. Mesela veyahut da konuşma tarzıdır. Veyahut da oturma tarzıdır. E, bu neyi gösterir? Avrupalıların o hareket ile diğer topluluklardan ayrıldıklarını gösterir. kastan kastımız budur. Yani bir topluluğun kendisi ile diğer milletlerden ayrıldığı şeydir. Sen onu gördüğünde hemen o toplumu hatırlıyorsan veya o toplumu zikrediyorsan bu onlara ait olan şeylerdendir. Şimdi e, İslam, İslam kafirlere benzemeyi yasaklamıştır. İslam kafirlere benzemeyi yasaklamıştır. Gerek dini alanda gerek dünyevi alanda onlara benzemekten bizi ne yapmıştır? onlara benzemekten bizi nehyetmiştir. Şimdi bu konuyu tane tane inşallah e, anlatmaya çalışalım. Birincisi biliyorsunuz Resulullah Sallallahu Aleyhi ve hem İmam Ahmed'in hem de Sünen sahiplerinin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki: Bu'ithu bayne yaday saati bisayfi hatta yu'badu Allahu vahdehu la Ben kıyametten önce tılıç ile gönderildim ta ki sadece Allah'a ibadet edilsin ve ona ortak koşulmasın. Yani şeriki olmayan Allah'a ibadet edilsin diye. Ve ju'ile rizqi tahta zill rumhi. Benm rizqim gölgesinde kılındı. Ve ju'ile ez-zilletu ve's-sigaru ala men emri. Zillet ve alçaklık benim emrime muhalefet edenlerin üzerine kılındı. Ve men teşabbaha fehu kim bir kavme benzerse o da onlardandır kim bir kavme benzerse o da onlardandır bu hadis-i şerif öncelikle bize umumen umumen kâfirlere benzemenin şeriat tarafından yasaklanmış olduğunu ifade ediyor yani genel bütün benzeşmeleri bu kapsar öyle mi etteşebbe men teşabbe bi kavmin fehu kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Kimse, İslam bizim kimlerden olmamızı istemiyor? İslam bizim kimlerden olmamızı istemiyor? Kafirlerden, bütün şirk esnafı, küfür esnafı hepsini kastediyorum. Kafirlerden olmamızı istemiyor, öyle mi? Ondan sonra yani peygambere olan, ittibaamıza zarar veren bidatçilerden olmamızı istemiyor. Üçüncüsü, İslam bizim günahkarlardan olmamızı istemiyor. Öyle mi? İslam bizim bu üç zümreden olmamızı Kesinlikle ve kesinlikle istemiyor. Kafirler buna bütün küfür, şirk, cahiliye, adetleri hepsi buna dahildir. İkincisi bid'atçılar yani sünneti cedeleyen tüm kısımlar buna dahildir. Üçüncüsü ise fasıklar yani günah işleyip insanın imanına zarar vermiş olduğu bütün günahlar ve günahkarlar bu zümreye nedir? Dahildir. İslam bizim bunlardan olmamızı istemiyor. Öyleyse مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ Kim bil kavme benzerse o da onlardandır müminlere benzerse, resul'e benzerse, öyle mi? Sünnet ehline benzerse, İslam alimlerine benzerse bu onlardandır. Bu güzeldir, mahmud olan bir şeydir. Ama burada bizi ilgilendiren kısım yani bugün işleyeceğimiz konu nedir? Şeriat'ın razı olmadığı sınıflara benzemektir. Şeriat'ın razı olmadığı sınıflara benzemektir. Bunlar da kafirler, münafıklar, şeytani kafirler, bidat ehli ve eee şeylerdir, günahkarlardır. Evet. Daha sonra biz dedik ya bu hadis umumen yani men teshabebi qoumin fauwa minhum diyor. Daha sonra İslam ise, daha sonra İslam ise e, bunu tafsilatlandırıyor. Yani işte din alanında hangi konularda benzemememiz yani önümüze önce genel bir kaide koyuyor. Yani hani kafirlere benzemeyin benzerseniz onlardan olursunuz diye. Daha sonra İslam bize ne yapıyor? Daha sonra İslam bize kafirlere nerelerde benzenilebileceğini bize anlatıyor. Yani ve hemen hemen fıkıhta hiçbir bab yoktur ki mutlaka o babta kafirlere benzeşmekle ilgili bir ahkam olmasın. Mesela biz diyelim şu ana kadar işlediğimiz fıkıh konularını şöyle bir gözümüzden geçirelim. Mesela biz neyi gördük? Bir, Dedi ki e, peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin, onlar Peygamberlerinin kabirlerini mescid Ve bizim onlara benzeşip, onlarla benzeşip onların yaptığı gibi onların kabirl peygamberlerin kabirlerini veya salihlerin kabirlerini mescid edinmemizi bize yasaklıyor. Öyle mi? Zaten Peygamber bunu demese bile مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ hadisi Bunu da kapsıyor içinde. Öyle değil mi? Mesela Resulullah bize ne demişti? Demişti ki şey babına gidin fıkıhta, ta aniye babına gidin mesela yani kaplar bölümüne la ta'kulu fi aniyeti'z-zahabi vel fiddati la taşrabu fi aniyeti'z-zahabi vel fiddati ve la ta'kulu fi sihafihima fe lahum fid siz altın ve gümüş olan kaplarda yemeyiniz ve içmeyiniz çünkü o dünyada onlaradır ahirette ise sizedir. Burada yine bizi ne yapmıştır? Bizi kafirlerin kullanmış olduğu dünyada onlara ait olan altın kap ve gümüşü kullanmaktan nehyetmiştir. Mesela oruç, öyle değil mi? Biz ne gördük? İşte cumartesi ve pazar orucunu tek başına tutmak ne değildir? Caiz değildir. Niye? Cumartesi Yahudilerin, pazar ise Hristiyanların bayramıdır. Onlar da bu günlerde oruç tutuyorlar, bu günlere ne yapmasın? Bu günlere denk gelmesin veya sanki onların bu günleri tazim ediliyormuş gibi olmasın diye bu ne yapılmıştır? Bu yasaklanmıştır mesela. Yine hatırlarsanız biz neyi gördük mesela biz ee, nehiyedilen namaz vakitlerini gördük fıkhta hatırlarsanız dedi ki nehiyedilen namaz vakitleri edilen namaz vakitleri dedik e, icmalen üç vakittir tafsilen beş vakittir dedik bunlardan bir tanesi de neydi güneş doğduğu zaman bir de güneş battığı zaman ibadet etmekti. niye çünkü Peygamber dedi ki o zaman şeyler kafirler ona secde ederler. Yani güneşin doğduğunda ve güneşin battığında kafirler ona secde eder. Biz de o vakitte namaz kıldığımızda secde ediyor, edecek... Yani namazda secdesiz bir namaz olur mu? Olmaz. Biz o zaman namaz kılarken biz de secde edeceğiz. Onların secdesiyle bizim secdemiz aynı vakte denk gelecek ve ne olacak? Ee, bir teşebbüh gibi olacak ha. Bak tam teşebbüh de yok. Buna rağmen Resulullah bunları ne yapıyor? Yasaklıyor. Ve daha birçok mesele. Yani ben özellikle niye bu, bu kadarını zikrettim? Ee, mesela biz yine neyi gördük namazda? Peygamber Aleyhissalatu Vesselam متحassir olarak yani elleri arkaya bağlayaraktan namaz kılmayı nehetmişti kalçaların üzerinde. Niye? Çünkü Yahudiler bu şekilde namaz kılıyordu. Yine Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bize neyi emretmişti mesela? Ayak namaz kılmamızı. Çünkü Yahudilerin bu şekilde namaz kılmadığını bize söylemişti. Bunlar hep bizim fıkıh babında görmüş olduğumuz bablar. Ve şu anda belki de benim hatırlamadığım, sizin hatırladığınız diğerlerini de bunun altına yazabilirsiniz. Yani şeriat مَنْ تَشَبَّهَ kavmin, من فَهُوَّ minhum dedikten sonra kim bir kavme benzerse o da onlardandır dedikten sonra ayrıca bunu tafsilata götürmüş ve madde madde hangi konularda onlara benzemememiz gerektiğini bize anlatmıştır. Peki niye hem genel söylemiştir hem de bu geneli açıklamıştır? Açıklananlar zaten bellidir. Onlara uyulur. Genel gelince her zaman ve her mekana şamil olsun diye. Yani belki o dönemde var olmayan kafirlere has olan bir durum bir davranış, bir giysi, bir ibadet şekli vardır sonradan çıkan. فَاكِ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ hadisi Onu da ne yapsın? Onu da Müslümanlar açısından kapsasın. Bu dini alanda kafirlere benzeşmek, öyle mi? Dini alanda kafirlere benzeşmek. Bu nedir? Bu e, zaten yasaklanmıştır. İkincisi, dünyalık işlerde kafirlere e, benzeşmek. Bu da nedir mesela? İmam Müslüm'ün de rivayet ettiği gibi Abdullah i̇bn Amr i̇bn As diyor ki, ben üzerimde muasfer olan iki tane elbiseyle ile karşılaştım. Yani muasfer nedir? Bir boya çeşididir. Ee, kumaşların kendisiyle boyanmış olduğu. Böyle sarı biraz da kırmızıya çalan bir renk alıyor onunla boyandıktan sonra elbiseler. Resulullah vesselam'la karşılaştığı zaman şey Resulullah Aleyhissalatu vesselam ona diyor ki "İnne hadihi siyabul kuffari, fe la Bu kafirlerin elbiselerindendir. Bunu giyme. Onu giyme diyor Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Bakın, elbise olsa dahi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve ne yapıyor? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve o elbiseyi giymesini yasaklıyor. Niye? İlletini de söylüyor. İnne hadihi siyabul kuffar fela telbesa. Oysa o elbisenin din ile bir alakası yoktur. Yani mesela kafirler muhasfar elbiseyi dinde bir şeyi temsil ettiği için veya da dini bir şiar olduğu için giymiyorlar. Kafirler o elbiseyi niye giyiyorlar? Dünyalık olarak o elbiseyi giyiyorlar. Ama o elbise ile temyüz etmişler. Yani o giymiş oldukları elbiseyle kafirler temyüz etmişler, diğer milletlerden ayrılmışlar. Bundan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Diyor ki: "Innaha zhi siyahul kuffari, fala telbesha." Bu kafirlerin elbiselerindendir. Ee, onu giyme diyor. Eh. Bu da nedir? Bu da bütün e, dünya alanında kafirlere has olan konularda, kafirlere benzememem, benzemememizi e, gerektiren şeylerdendir. Ha şimdi bunun şer'i ahkamına gelince, yani kafirlere benzemenin hani konumu ve hükmü nedir? Hani insan mesela eee men teşabba minhum bu hadisin zahiri küfürdür. Öyle değil mi? Bu hadisin zahiri küfürdür. Lakin biz bunun her halükarda küfür olmadığını nereden anlıyoruz ee, özellikle? Yani mesela şu anda biri şunu söyleyebilir. مَنْ bir بِقَوْمٍ من فَهُوَى minhum." O zaman demek ki, nerede, nerede olursa olsun onlara benzeyen bir adam, onlara benzeşen bir adam küfre girer. Mesela diyebilir. Biz hemen ne diyeceğiz? Biz diyeceğiz ki hayır öyle değildir. Yani bu söz umumu üzere değildir. Bunun en büyük delili nedir? Biraz önce zikrettiğimiz. İmam Müslim'ü rivayet etti Abdullah İbn Amr İbnü'l As'ın söylemiş olduğu "İnne hazihi thiyabul kuffari fe la bu kâfirlerin elbiselerindendir. Onu giyme. Şayet bu küfür olmuş olsaydı Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hem uyarı biçimi farklı olurdu. Çünkü o küfür olan şeyleri uyarırken çok sert bir usulla uyarmıştır. Hem de ona tövbe etmesini ne yapardı? Ona tövbe etmesine işaret ederdi. Ama sadece bunu giymemesi gerektiğini söylüyor. O zaman biz buradan neyi anlıyoruz? Her benzeşmek kâfirlere neyi gerektirmez? Her benzeşmek küfrü gerektirmez. Peki ne zaman küfür olur? Yani birinci en üst mer mertebesi. Bir insan kâfirlere onların küfür itikadını temsil eden şeylerde benzeşirse o zaman o insan kâfir olur. Yani mesela örneğin diyelim ki biz sürekli söylenen ve okumuş olduğunuz hem duyduğunuz hem okuduğunuz bir şey var. O da nedir? İşte kim boynuna haç takarsa küfre girer. Veyahut da kim beline zünnar bağlarsa mesela küfre girer. Veyahut da kim mecusilerin kalnusesini yani şapkasını başına takarsa küfre girer. Niye? Oysa biz burada görüyoruz ki Resulullah kafirlerin elbisesini giydi diye bir sahabeyi tekfir etmiyor mesela. Bunun sebebi şudur. Çünkü bu elbise kafirlerin din ile kendisiyle temeyyüz ettikleri veya o dönemdeki müşriklerin şirk itikadının temsilcisi olan bir elbise değildir. Ama haç öyle değildir, haç yani kafirlerin takmış olduğu teslis inancının e, simgesi olan haç onu takan insan onlara o küfür konusunda muvaffakat etmiş olur veyahut da diyelim e, mecusilerin zünnları onların dinini temsil eden bir e, giysi biçimidir, onu takan bu onların küfrüne veya küfrü ızhar ettikleri noktada onlara muvafakat etmiş, onlara benzeşmiş olur veyahut da âlimlerin Kafirlerin küfür bayramlarına bakın özellikle küfür bayramlarına yani onların küfrünü e, temsil eden mesela Nevruz bayramı gibi değil mi? Kafirlerin kendisi de mecusilerin ateşi kutsadığı veya ateşi yüceltmiş olduğu e, bayramlar gibi mesela. Veya da mesela yılbaşı, bayram yılbaşı gibi yani yılbaşı her ne kadar e, şu anda belki çok açık ve belirgin olmasa bile lakin asıl gayesi nedir? Asıl gayesi e, yılbaşının işte Hristiyanlığın doğuşunu onların kendilerince kutlamalarıdır. İsa Aleyhisselam'la e, alakalı. Ondan dolayı bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi normalde onlara küfürde benzemek, küfürde onlara muvafakat etmek, küfürde onlara iştirak etmek olduğundan dolayı küfürdür. Lakin, lakin bunlar değişebilir. Öyle değil mi? Yani mesela bugün bir insan yılbaşının bugün bir insan yılbaşının e, kafirlerin küfründe kafirlere muvafakat olduğunu bilmeyebilir. Yani çünkü bakıyor bütün dünya yılbaşını kutluyor. Mecusisi, Hristiyanı, Yahudisi işte kendine Müslüman diyenleri falan herkes kutluyor. Ve bunu ve bu çok da belirgin bariz değilse bunu bilmeyebilir. Veyahut da diyelim mesela işte özellikle Türkiye'de de, doğu taraflarında Nevruz kutlanıyor e, mesela. Nevruza katılan insanların genel mesela gençler diyelim bir kısmı işte sırf eğlence olsun diye katılıyor. İşte bir kısmı mesela ee, bunu siyasi bir amaca dönüştürmüş, bunun için e, katılıyor örneğin. Yani e, bu yaptıkları doğrudur diye değil, ya. yaptıkları her harükarda ismi küfürdür. İsmi küfürdür. Lakin hani o hükmü muayyen şahsa indirgemek adına söylüyorum. Bir insan bunu bilmeyebilir. Ya, zaten bu yapanlar şu anda bunları kutlayanlar bilse veya bilmese çok önemi yok. Çünkü başka baplardan e, küfre giriyorlar. Kastettiğimiz mesela yeni Müslüman olan biri, yeni tevhidle tanışan biri. Bir nevroza katılmanın küfür olmadığı, küfür olacağını bilmeyebilir veya bunun kafirlerin küfrüne iştirak olduğunu bilmeyebilir. Ha, uyarıldıktan sonra devam ederse o zaman iş ne olur? O zaman iş değişir. Çünkü bunların o küfür yönü günümüzde hafi nokta hafi olmuştur. Çok da açık insanlar tarafından çokça açık değildir. Evet. İkincisi ise haram olan teşebbüh vardır. Haram olan teşebbüh vardır. Bu da nedir? Onların dinlerinin simgesi olmayan yani onların küfür itikatlarının simgesi olmayan konularda ama onların kendisiyle yüz ettikleri şeylerde onlara benzemektir. Öyle mi? Mesela örneğine gibi işte muasfar olan elbise giymek gibi. Muasfar olan elbise giymek gibi. Bunu günümüzde nasıl mesela yapabiliriz? Örneğin günümüzde diyelim ki bir elbise var ve bu elbise biçimi işte mesela örneğin işte hip hopçıların giyim tarzı misal Hip-hopçıların giyim tarzı. Bu kafirlerin kendisiyle temeyyüz etmiş oldukları bir elbise biçimidir. Öyle değil mi? Veya da fısk ehlinin kendisiyle temeyyüz etmiş olduğu bir e, giyim biçimidir. Mesela bunlar nedir? Burada bunlara benzeşmek haramdır. Burada bunlara benzeşmek haramdır. Ve maalesef, maalesef, maalesef e, Rabbinin rahmet ettikleri müstesna Müslümanların birçoğu da bu konuda bu harama düşüyorlar. Yani mesela bakın işte diyelim ki bu fısk ehlinin veya da bid'at ehlinin veya da küfür ehlinin kendisiyle temeyyüz etmiş oldukları bazı elbise biçimleri var. Kendisiyle temeyyüz etmiş oldukları bazı elbise biçimleri var. Ve maalesef görüyorsunuz ki yani üzülerek belirtmek lazım Müslümanlar da bu kıyafetleri giyebiliyorlar. Bu da tabi özellikle bir de sakal e, falan da olunca çok değişik bir görüntü çıkıyor ortaya. Yani üstte sakal, altta çok acayip bir e, tas. E, maalesef bunlar da üzücü şeyler. Müslümanların e, kafirlere teşebbüh ettiği, onlara benzemiş olduğu yerlerdir. Evet, bir de mekruh olan benzeşme vardır. Bir de mekruh olan benzeşme vardır. Bu da normalde nedir kafirlere? Genel olarak benzemektir. Yani bu saydıklarımızın dışında kalan benzeşmeler ise Bunlar da nedir? Bunlar da genel olarak benzeşmedir. Bir de burada şöyle bir noktaya dikkat çekmek istiyorum ee, özellikle. Bir teşebbüh vardır. Bir de kafirlere muhalefet etmek vardır. Tamam. Teşebbüh vardır. Şer'î naslarda. Bir de kafirlere muhalefet etmek vardır. Tamam. İkisi birbiriyle bağlantılıdır. İkisi birbiriyle direkt ilintilidir. Lakin muhalefet teşebbühten daha ağamdır. Muhalefet teşebbühten daha geneldir ve muhalefet, teşebbühten daha faziletlidir. Buraya dikkat edin. Yani bir kafirlere teşebbüh vardır, bir de kafirlere ne vardır? Bir de kafirlere muhalefet etmek vardır. Kafirlere teşebbüh, muhalefet, teşebbühten daha e, Estağfurullah, biz daha geneldir dedik, estağfurullah. Muhalefet, kafirlere benzeşmekten daha özel bir manadır ve fazilet yönünden çok çok daha nedir, çok çok daha faziletlidir. Teşebbüh nedir? Teşebbüh gördüğün, bildiğin konularda yani onlara has olan konularda onlara benzememektir. Muhalefet etmek ise onları özellikle izleyip, onlara özellikle bakıp onların her yaptığına muhalefet etmektir. Bu da velâ ve berâ konusunda kafirlere gösterilen dostluk ve düşmanlık akidesinde kemale ulaşmasıdır bir insanın. Yani artık varit olan, belirgin, klasikleşmiş, onlara benzeşme, benzeşme şekillerini terk ettiği gibi adam bir de ayrıyeten izliyor, bakıyor, onlara ne yapıyor? Bir de ayrıyeten izliyor, bakıyor ve onlara muhalefet ediyor. Bu da şüphesiz ki nedir? Bu da şüphesiz ki en ekmel olandır, en kamil olan budur. Ve Müslümanların da bunu yapmaları gerekir. Yani kafirlere teşebbühten ziyade, kafirlere, teşebbühten ziyade kafirlere muhalefet etmeleri gerekir. Tabi burada şunu da sormamız lazım. Mesela diyelim ki Allah azze ve celle kâfirlere benzemeyi yasaklamıştır. Öyle değil mi? Burada sorumuz şu olabilir. Peki bundaki hikmet nedir? Yani neden Allah ve Rasulü kâfirlere benzememizi yasaklamıştır? Bakın bundaki sebep çünkü Allah ve Rasulü kâfirlere benzeyen insanların halde ve mealde yani o anda ve sonuç itibariyle geleceği yerde onların zümresinden olacaklarını bildikleri için. Yani Resulullah Aleyhissalatu vesselam men teşabba kavmin fehuve minhum dediği zaman. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır dediği zaman mesela siz şunu düşünebilirsiniz. Bazen bir adam diyelim ki bir elbise giyiyor. Misal kafirlere benziyor ama hemen onlardan olmuyor. Ya yani biz gördük her kafire benzemek insanın küfre de e sokmuyor. Hayır. Bu Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın neticeyi düşünüp hükmü ıtlak etmiş olduğu yani neticeyi itibara neticeye itibar edip hükmü ıtlak etmiş olduğu nelerdendir? Hükmü ıtlak etmiş olduğu meselelerdendir. Mesela diyelim ki hani adamın bir Resulullah Aleyhissalatu vesselama işte kıyamet gününde onun derecelerinin çok yüksek olacağını, onu göremeyeceklerini, bundan üzüldüklerini söyleyince Aleyhissalatu vesselam ne diyor? El mer'u ma'a ahab. Kişi sevdiği insanlarla beraberdir diyor. Kişi sevdiği insanlarla beraberdir diyor. Bakın Şeyhülislam Ümeti'ye diyor ki insanın zahirde bir kavme benzemesi batını olarak o kavme karşı bir meyil ve o kavme karşı bir muvafakat oluşturur insanda. Gerçekten de bu böyledir. Gerçekten de bu böyledir. Yani bir insan bir kavme dış dünyasında benzediği zaman onlar gibi olmaya çalıştığı zaman, onlar gibi giyinmeye çalıştığı zaman zaman ile içerisinde de onlara karşı bir mail, zaman içerisinde içerisinde de onlara karşı bir muhabbet oluşuyor. İnsan istese veyahut da istemese bu mail ne yapıyor? Bu mail zaman içerisinde oluşuyor. Mesela bakın günümüzde özellikle kafirlerle mağrur olan gruplar, veyahut da insanlar onlar gibi giyinmeye çalışan, onlar gibi konuşmaya çalışan insanlar. Siz kafirleri eleştirmeye başladığınız anda hemen karşınıza geçip ama onların şu şu güzel yönleri de var. Ama öyle diyorsunuz ama onlar bu konuda bizden daha daha iyi." E, diyorlar. Hemen farkına varırsanız ki yani o dışarıdan benzedikleri muhabbet, dışarıdan benzeşmeleri iç dünyalarında da bir muhabbet ne yapmışlar, bir ülfet onlara karşı oluşturmuştur. Ondan dolayı İbn Kayyim burada diyor ki bakın İbn Kayyim'in yani Ahkam Ehli Zimme kitabında çok güzel bir tespiti var. Diyor ki asıl olan yani Allah azze ve celle'nin burada gözetmiş olduğu şey hikmet bu benzeşmeyi yasaklamada asıl olan diyor batını muhabbeti ve batını meyli engellemektir. Asıl olan batını muhabbeti ve batını meyli engellemektir. Hatta diyor bundan dolayı sırf Allah azze ve celle razı olduğu ve hoşuna giden şeyleri bile yasaklamıştır. Mesela biz biraz önce de dersin başına neyi örnek verdik? Dedi ki güneşin doğduğu ve güneşin battığı zaman e, ne yapmak? Namaz kılmak. İslam bunu yasaklamıştır. Resulullah vesselam, bu yasağın illetini nasıl açıklamıştır? Demiştir ki vesselam, çünkü güneşin battığı zaman kafirler ona ne yaparlar? Ona secde ederler. Doğduğu zaman ona secde ederler. Bakın bu benzerlik olmasın diye o vakitte namaz yasaklanmıştır. Dikkat edin, oysa namaz Allah'ın sevdiği razı olduğu ibadetlerdendir. Çünkü kulluğun bütün yanlarıyla kendisinde gösterildiği ibadetlerden bir tanesidir. Namaz, İbn Kayyım diyor. Buna rağmen Allah Azze sevdiği şeyi yasaklamıştır. Niye? Gaye içeride oluşabilecek olan o muhabbeti, içeride oluşabilecek olan o meyli engellemektedir. Çünkü bir insanın kalbinde kâfirlere karşı muhabbet veya mail oluşursa bu nedir bu zaten küfürdür vel çünkü dinin usullerindendir dedik kâfirlere karşı en azından en basitinden insanın kalbi olarak onlara ne yapması kalbi olarak onlara meyletmesi demek ki burada asıl olan nedir insanları sonuç itibariyle küfre gitmelerinden ne yapmaktır sonuç itibariyle küfre gitmek gitmelerinden engellemektir yani seddü ababından bu yasaklanmıştır Niye peki? Çünkü Allah Azze ve Celle insanı yarattığı için, insanın zahiren bir kavme benzeştiği zaman, onlara benzemeyi kendine adet edindiği zaman, iç dünyasında da onlara karşı bir muhabbet, iç dünyasında da onlara karşı bir meyil oluştuğunu bildiğinden dolayı. Ve zaten günümüz de buna yani, bizim yaşadığımız şu an, bunun en güzel şahididir. Öyle değil mi? Bizim yaşadığımız şu an, bunun en güzel şahididir, insanların durumu, insanların konumu. Evet, özellikle de bu konunun, yani özellikle de bunun e, kendini İslam'a nispet eden insanlar veya da gerçekten Müslüman olan insanların hayatına girdiği en önemli nokta nedir? En önemli nokta televizyondur, öyle değil mi? En önemli nokta televizyondur. Yani onların hayat tarzlarını yansıtan, e, onların düşünce biçimlerini yansıtan, onların yaşam tarzlarını yansıtan filmlere, dizilere Müslümanlar müptela olup, düzenli bir şekilde oturup izleyince tabi ki zamanla bunlara ne yapıyorlar? Zamanla bunlara özenme ve bu özenmeyle beraber onlara karşı işlerinde bir sevgi oluşabilir. Yani yeryüzünde her türlü şirkle, küfürle, ee, haramla Allah'a karşı harp ilan etmiş olan insanları bir Müslümanın sevdiğine şahitlik edebiliyorsunuz veya bu da övdüğüne şahitlik edebiliyorsunuz. Bu da tabi nedir? Bu da İslam'la bağdaşmayan, İslam'la uzaktan, yakından alakası olmayan şeylerdendir. Evet ve özellikle e, insanlara velâ ve bera'yı anlatan, velâ ve bera'dan dolayı iman ve küfür hükümlerini itlak eden, ondan sonra çocuklarına da artistleri sevmeleri için televizyon izlettiren veyahut da e, çocuklarına televizyonun karşısına oturtan anne ve babalara sadece gülmek ve Allah'tan tövbeye onların muvaffak kılmasını dinlemek düşüyor bize de. Evet. Ha bir de tabi ne vardır, e, kim bu hastalıkla müptelaysa klişe laflara hazır hemen, bizim evde sadece haberler izleniyor diye. Tabi eğer bir haberler bu kadar milleti bozuyorsa, milletin çoluğunu, çocuğunu, hanımını, ahlakını e, bozuyorsa vallahi helal olsun o haberleri yapanlara. Evet. Şimdi ikincisi ise birincisini söyledik. Yani birincisi nedir? E, kalpte oluşacak olan meyli ve muhabbeti engellemektir, kesmektir. Bu da dedik nedir zaten Seddüzeri ababındandır İbn Teymiyye ile İbn Qayyim rahimehumullah'ın sözlerini de söyledik. İkincisi ise bu dinin diğer dinlerden farklı olarak Allah Teala ve Celle tarafından tamamlanması ve insanın başka birini taklit ettiğinde veya başka birini benze, benzeştiğinde dinin tamamlanmış olma kaidesine muhalefet etmiş olmasıdır. Yani bu ne demektir? Mesela Allah diğer dinleri tamamlamamıştır. Diğer dinleri gönderdiği zaman, daha sonra peşinden gelecek olan başka bir din olduğu için o dinler öyle o şekilde kalmıştır. Ama İslam ve İslam ümmetine Allah'ın en büyük nimeti nedir? اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُوا لَكُمْ دِينَكُمْ İslam şeriatı kamil bir şeriattır. İslam şeriatı Allah Azze ve Celle tarafından tamamlanmıştır. Öyle değil mi? Bir insan eğer başka birilerini taklit eder, ediyor, başka birilerine benzeşiyorsa, bu demektir ki o bu kaideyi tam idrak edememiş veya bu kaideye tam iman etmemiş demektir. Bundan dolayı da nedir? Bundan dolayı da e, Allah azze ve celle bizim başka kavimlere benzememizi yasaklamıştır. Çünkü İslam mesela insan bir kavme niye benzemeye çalışır? Kendi içinde bu o konuda kendinde bir eksiklik olduğundan dolayı. Öyle mi? Veya kendininkinin kemal olmayıp onlarınkinin kemal olduğuna inandığından e, dolayı. Öyle. Mesela diyelim siz İslam'ın getirmiş olduğu tesettür, erkeğe getirmiş olduğu giyim kaideleri veyahut da işte yaşam koşullarının tam olduğuna inansanız başka bir milleti niye taklit edersiniz ki? En tam olan buysa, en kemal olan buysa bunu taklit edersiniz. buna Bunu gücünüz yettiğince yapmaya çalışırsınız. Bununla izzet duyarsınız mesela ama öyle değildir. Eğer siz buna böyle inanmıyorsanız Kimde bunun olduğuna inanıyorsanız bu defa onu ne yaparsınız? Onu taklit etmeye başlarsınız. İşte bundan dolayı yani insanın başka bir kavmi taklit etmesi onların yanındakinin kemal olduğuna inanmasına sebep olduğundan dolayı İslam bunu yasaklamıştır. İslam dini kamildir. Hiçbir dine hiçbir konuda ne dinde ne dünyalıkta ihtiyacı da yoktur. Evet. burada başka hani yani bizim konumuzun içinde geçmeyen özellikle e, bu metinde şurası var e, onların kitaplarını tercüme etmek onlardan e, hiç araştırmaya gitmeden ve şer'i kaideleri gözetmelerden onlardan ilim almak şimdi normalde hepiniz biliyorsunuz ki Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ve taavanu birri ve la yani İslam'da Müslüman her zaman iyilik ve takva üzerine yardımlaşır ama kötülük ve Günah üzerine Müslüman ne yapmaz? Haddi aşmak üzerine Müslüman yardımlaşmaz. Bu kötülük ve haddi aşma gerek itikadi olabilir, gerek dünyevi olabilir, gerek kul hakkına tealluk eden bir konu olabilir, bütün hepsini kapsar. Ondan dolayı kafirlerin kitaplarını tercüme etmek ve bunu satışa sunmak iki türlüdür. Eğer bu tercüme ettiğimiz veyahut da satışa sunduğumuz kitaplarda onların batıl itikatlarını, batıl inançlarını, Allah'ın razı olmadığı hayat biçimlerini anlatan kitaplarsa Bunları tercüme etmek de bunları satmak da haramdır ve kesinlikle caiz değildir. Öyle mi? Niye? Çünkü bu e, kötülük ve haddi aşmak üzerine yardımlaşmadır. Kötülük ve haddi aşmak üzerine yardımlaşmadır. Ama yok, onların tercüme edilen kitapları eğer ee, dünyalık meselelerdense, mesela tıp gibi, öyle değil mi? Kimya gibi, fizik gibi dine taalluk eden bir mesele yoksa veya dinin haram gördüğü bir şey yoksa o zaman bunda ne yoktur? O zaman bunda bir beis yoktur. Bu hakeza mübtedi olan insanların kitapları ve fasık olan insanların kitapları için de geçerlidir. Yani İslam dinine kendisini nispet eden veya gerçekten Müslüman olup kendisine bid'at bulaştırmış olan insanların kitaplarını mesela o bid'atlerini anlattıkları, küfürlerini yaydıkları, özellikle kitaplarını tercüme etmek, bunları satışa sunmak, bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi caiz değildir. Bunlar caiz değildir. Veya kafirlerden ilim almak, öyle mi? Veyahut da kafirlerden ilim almak. Bu da nedir? Zaten dini ilimler kafirlerden öğrenilmez, öyle değil mi? Dini ilimler kafirlerden öğrenilmez. Muhammed ibn Sirin ne diyordu? إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْزُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ Bakın bu ilim dindir, bu dininizi kimden aldığınıza dikkat edin diyordu. Öyle değil mi? Bakın bu ilim dindir, dininizi kimden aldığınıza dikkat edin diyordu. Şer'i ilimler kafirlerden öğrenilmez, ondan dolayı gidip Hristiyan ve Yahudilerden, müsteşriklerden, batılı bilim adamlarından e, din öğrenenler veyahut da ilim öğrenenler zaten geri döndüklerinde hallerini görüyorsunuz. Yani tarafsız araştırma, tarafsız olaylara yaklaşma adı altında ne kadar küfür, ne kadar fısk varsa maalesef yaydılar. Çünkü Allah kâfirlerin tarafsız olmayacağını, onların İslam'a ve Müslümanlara karşı sürekli kim beslediklerini çok bariz bir şekilde bize ne yapıyor? Çok bariz bir şekilde Kur'an'da bize beyan ediyor. Evet. Ama dünyalık ilimlere gelince, dünyalık ilimler eğer Müslümanlardan öğrenme imkanı yoksa insan bunu ne yapabilir? Şeriatın haram görmüş olduğu bir şeye bulaşmadan dünyalık ilimleri kafir olanlardan ne yapabilir? Kafir olanlardan alabilir. Evet. Bir de burada şeyi söylemiş, onların kanunlarını ve terbiyedeki yani insan yetiştirmedeki menheçlerini getirmek. Zaten onların kanunlarıyla hükmetmek bu küfürdür ve bu konuya da hiç girmiyoruz çünkü bu zaten bellidir. Daha önce de işlenilmiş olan bir konudur. Hakeza ahlak ve terbiyede yani bir insanı yetiştirirken de onların menhecini alıp e, getirip e, uygulamak da ne değildir? Caiz e, değildir. Özellikle dine taalluk eden meselelerde yani aslında bu mesele çok geniş. Çok da uzun derin bir mesele yani bu terbiyede ve eğitim metodunda kâfirlerin metodlarını kullanma e, meselesi. Çünkü insanların çoğu diyor ki mesela yani ben eğitim verirken edebiyattaki eğitimde veya o da bir okul kurarken okulun müfredatında onların eğitim metodunu almamda bunun ne, ne tür bir beyis olabilir? Aslında çok ciddi beyisler var. Yani ne, bir defa ne tür bir beys var? İçindeki müfredata hiç girmiyorum. Ha yani siz diyelim müf müfredatı onlardan almak zaten bu kesinlikle caiz değildir. Onu konuşmuyorum. Onların metodunu e, almak mesela. Şimdi onların insana bakışıyla, İslam'ın İslam insana bakışı farklı olduğundan dolayı, onların insana bakışıyla, İslam'ın insana bakışı çok farklı olduğundan dolayı metod olarak onların metodunu Müslümanlar üzerine uygulamak mümkün değildir. Metod olarak Onların metodunu Müslümanın üzerine uygulamak ne değildir? Mümkün değildir. Mesela en, başa, en basitinden, örneğin bu kişisel gelişim kitapları var. Hepimizin biliyoruz yani bir zamanlar şu anda pek e, popüler değil ama özellikle bir dönem bayağı popüler oldu bu kitaplar. Kişisel gelişim kitapları, insanın hani azmini fark edip neler yapabileceğini görüp kendi gücünü keşfetmesi adı altında. Mesela bu kitapları okuyun. Ee, bu kitaplara bakın özellikle baştan sona. Bir defa kader inancıyla uzaktan yakından bu kitapların alakası yoktur. Öyle değil mi? Kader inancıyla uzaktan yakından alakası yoktur. E şimdi e, eğitim metodunda da bu böyledir. Yani öğrenciye bütün eğitimi sen çalışırsan yaparsın, sen başarırsan yaparsın falan. Yani bir Allah var, Celle'nin tevfiki var, kader diye bir şey var. Hani sen sebeplere yapıştıktan sonra sonuç istediğin gibi olmazsa kendini kınamayıp tevekkül etmen var mesela eğitim metot bu eğitim metodunda böyle bir şey yok ne övgüsünde ne yergisinde ne başarı oranında böyle bir şey söz konusu değil bundan dolayı da nedir bundan dolayı onların eğitim metodunu olduğu gibi alıp bir metod olarak Müslümanların üzerine uygulamak bu ne değildir bu maalesef mümkün değildir ve bunun mümkün olduğuna inanmak da ciddi bir şeydir problemdir. Müfredat zaten hiç oraya girmiyor. Yani müfredatta küfür varsa bu zaten küfür olur. Günümüz okullarında özellikle TC okullarında var olduğu gibi. Evet. 4. Beşinci olarak adamın münasareti'l kuffare. Kâfirlere yardım etmemek. Ev medhîhim ev's senâ'i aleyhim. Veya onları övmek veya onları medh etmek. Ev neşr fadhâilihim veya onların faziletlerini yaymak. Ev i'anetin veya onlara yardımcı olmak. Ev te'amurü ma'hum dıdd'l muslimin. Veya müslümanların onlarınla beraber müslümanların karşısında yer almak ve nakl-i asrar-ı müslimîn veya müslümanların sırlarını onlara vermek, ev-rûkûni ilâyhim veya onlara meyl etmek, ev-isti'âneti veya onlara onlardan yardım almak, illâ inda'd-darûreti ancak zaruret hali müstesna ve âlâ kuffâr emsârihim veya kâfirlere onlara yani kafirlerle beraber kafirlere karşı mücadele etmek nedir? müstesnadır. Şimdi burada tabi mesela özellikle yani bunu da zikredeyim hem de biz bu konuda bazı kardeşlerin de şikayeti de var. Yani nasihat babından bize nasihat da etmişler. Onu da burada zikredeyim inşallah, ee, bilgi babından. Şimdi biz hatırlıyorsanız katr kitabını okuduğumuz zaman şöyle bir şey demiştik. Demiştik ki biz birinci kitaplarımızı bitirdikten sonra başlayacağımız ikinci kitaplarımızın hepsi metindir. Yani e, muasır kitaplar değildir. Geçmiş ulemanın yazmış olduğu metin olarak yazmış oldukları kitaplardır ve bunları okuyacağız diye. Niye? Özellikle mesela Katrunedan'ın metnini okurken demişti ki size, ee, bakın bu metinlere çok dikkat edin. Çünkü eski alimler bir yazı yazdıkları zaman, bir metin yazdıkları zaman çok dikkatli yazıyorlardı. Her bir kelimesi sayfalarca mı ana içerebiliyor bu e, metinlerin ve çok mundabıt metinlerdir. Yani kısadır, özdür ama bütün konuları veciz kelimelerle içinde kapsayan şeydir. E, konulardır diye. Ama muasır kitapların bu özelliği yoktur. Mesela şu paragrafı bir okuyun. Yani bu paragraftan normalde bir kitap yazılabilir. Öyle değil mi? Bu paragraftan normalde bir kitap yazılabilir. Ve konular kesinlikle alakalı değildir. Yani mesela bunu anlamayan bir adam, diyelim ki şer'i bir dabıt yanında olmayan bir adam şu kitabın önüne oturdu. ehl sünnetin itikadını öğrenecek. Kafirleri övmekle, onların faziletlerini yaymakla, onların yanında Müslümanlara karşı savaşmayı aynı cümlede okuyor. Yani ikisinin arasında dağ, yıldızlarla yer, yer kadar büyük fark vardır, öyle mi? Yani kafirleri medh etmek, onları övmek bu haramdır veya bazı yerlerde haram bile değildir ama Müslümanların karşısında kafirlerin yanında yer almak bu küfürdür ve icma ile küfürdür. Bunda da ne yoktur? Bunda da kesinlikle ihtilaf söz konusu değildir. E şimdi böyle olunca e bu e, maalesef nedir? Bu e, günümüz yani muasır kitapların en büyük problemlerinden bir tanesi yani güzel yönleri vardır. Çok güzel yönleri nedir? Dilinin kolay olması, anlaşılmasının daha basit e, olması, konuları daha böyle anlaşılır bir şekilde tertip etmeleri mesela. Ama kötü olan yönü nedir? Kötü olan yönü ise işte böyle e, meselelerin e, birbirine karışık olması bazen işte bu tip cümleler gibi mesela yani çok ciddi böyle düşünüp hani bu cümle karşıda ne anlaşılır veya neye mal olur bunu düşünmemektir. Tabi bizim e, yani bize bu konuda mesela nasihat edenler de olmuş. E, demişler ki işte e, hani niye? Mesela metin kitapları ilk baştan okutmuyorsunuz da, muasır kitapları okutuyorsunuz. Örneğin de müveciz kitabını okutmadan önce akide vasatiye veya başka bir kitap okutulabilir mesela e, talebelere diye. Şimdi bu normalde yanlış bir menheştir. Yani onunca onu söyleyeyim. Mesela bazı e, kardeşlerimiz veya da bazı insanlar ayrıyeten Arap ülkelerinde diyelim e, okudular veya okuduk hepimiz. Şimdi oradaki görmüş oldukların menheci olduğu gibi buraya taşıyorlar ve bunu da anlatırken böyle övüne övüne işte ilimden menheciyet yani bir menhece tabi olma hani belli kitapları sırayla belli metinleri okutma bu aslında komedi bir şeydir. Yani bir Arap aliminin, bir Arap aliminin ilkokul, ortaokulda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen, bakın dikkat edin ha! En azından ilkokul, ortaokul gibi mesela Suudi Arabistan'ı ele alalım veya Mısır'daki Ezel'i ele alalım Liseyi bitiren bir, bir bir genci el alalım, bir Müslümanı el alalım mesela. Bir, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş oluyor. Emin olun. En azından iki bin, bin tane hadis ezberlemiş oluyor. On binden fazla hadisi işitmiş oluyor. Yani fıkıh dersinde, tefsir dersinde, hadis dersinde, mustalehül hadis ilminde, fıkıh ilminde en azından bir mezhebi baştan sona farklı farklı hocalarda okumuş oluyor mesela. Usul fıkıhta en azından bir bi metin görmüş oluyor. Mesela örneğin Mısır'da bir adam şeyi bitirdiği zaman, e, liseyi bitirdiği zaman ezere başladığında, üniversiteye başladığında Tedribur Ravi'yi okuyor. Yani çünkü onun öncesinde ciddi manada bir mustalahul hadis bilgisi almış, usul hadis bilgisi almış, Tedribur Ravi'ye başlıyor mesela üniversiteye başladığında vesaire. Şimdi bizim Müslüman buradan kalkıp gidiyor oraya. Oradaki Araplarla beraber derse iştirak ediyor. Arap hocanın Araplara vermiş olduğu dersteki sırayı aldı olduğu gibi gözetip getirip Türkiye'de ki daha henüz adam e, salat kelimesinin e, yani adam henüz ne Arapçaya dair bir bilgisi var ne şer'i ilimlere dair bir, hiçbir şey yok sıfır. Adam cahiliyeden elinde daha yeni esrarı atmış gelmiş Müslüman olmuş derse katılıyor mesela. Adam koymuş önüne hadi gel ben sana şey okuyacağım. İşte efendim e, şunu okuyacağım mesela diye. Bu menheş normalde yanlış bir menheştir. bu belli altyapısı olan insanlar geçer, için geçerlidir. Ondan dolayı yani bize bu konuda nasihat eden kardeşlerden Allah razı olsun başımızın, gözümüzün üstüne e, nasihatlerini kabul ederiz. Ama şunu da bilsin, bilmek lazım ki veya bilsin ki bu kardeşlerimiz önce bir altyapı oluşturmak lazım insanlarda. Önce bir altyapı oluşturmak lazım, ondan sonra e bunlara geç. En azından mesela hiç olmasa bile her ilimde bir tane muasır talebenin rahat anlayacağı, dilinde, lügatında zorlanmayacağı, meseleleri zapt edeceği bir kitabı güzelce okur. Ondan sonra bu arada Arapça dersinde de ilerler. Mesela bu arada nedir? Arapça dersinde de ilerler. Adam örnek veriyorum. Ee, şeyi okuyor. Ee, bina okuyor mesela Arapçada. Daha henüz yani Arapçaya başlanmış bile edenlemez. Bir bakıyorsun Hamberi fıkğından önüne şey koymuş. Ümde kitabını koymuş, ümde kitabının metnini ders alıyor. Bu makul olan bir şey değildir. Yani bu adam önce bir hani bir iki üç tane sarf kitabı okusun, bir iki tane nahi kitabı okusun, kendisi en azından artık bazı cümleleri erab edebilsin, kendi başına bir sayfayı okuduğunda yarısını anlayacak kadar olsun, sonra bu metinlerden hakkıyla istifade edebilsin. Çünkü bu metinler gerçekten yani üzerinde göz nuru olan, büyük bir ilmi emek olan, alimler tarafından tepkik edilmiş olan metinler ee, ki talebe bundan ne yapabilsin? Talebe bunu e, gazete, köşe yazısı okuyor gibi okumasın. Zaten adam mesela ders alıyor, çoğunu ne de olsa anlamıyorum diyor. Manasını ben yazayım kenara, e, benim için yeter. Cık, bu ne değildir? Bu doğru değildir. Bizim kabul etmiş olduğumuz bir mehneşteydi. Aa, ama altyapı diyelim oluştu, hemen neye geçmek lazım? Hemen özellikle bu konuda zaten ilmin ehli de, ilmin kendisinde bulunduğu insanlar da zaten Araplardır. Ee, en hayırlı şahit de vakıadır zaten bu konuda. O, orada uygulanan alimlerin her insanın kendi ders aldığı alimin menhecini veyahut da daha faydalı gördüğü bir alimin menhecini ne yapması lazım? Uygulaması lazımdır. Evet, bunu da bu şekilde burada söyleyeyim. ha. Şimdi konumuza gelecek olursak eğer, burası doğrudur. Yani bir insan, Müslümanların yanında e, bir insan kafirleri övmesi, kafirleri e, onların faziletlerini yayması doğru değildir. Çünkü bu Müslümanların onları beğenmesi, Müslümanların onları taklit etmesine sebep olabilir. Ama bu asla insafsız olmak, hakaret etmek onların hakkını yemek değildir. Öyle değil mi? Çünkü Allah ne diyor? وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلٰى أَلَّا تَعْدِلُهُ Sakın ha diyor bir kavme olan düşmanlığınız sizi adaletsizliğe sevk etmesin. اَعْدِلُهُ Siz adaletli olunuz çünkü takvaya en yakın olan nedir? Takvaya en yakın olan budur diyor. Ve Resulullah Vesselam hatırlıyorsanız ne demişti mesela? "لو كان مُتئم ابن عدي حيًا demişti. Eğer Mutaim ibn Adi hayatta olsaydı ve kerlemeni fiha ula bu leşlerde benle konuşsaydı, bu Mekke Bedir günde esir alınanlar için söylüyor. Latallaqtuhum <gülüyor> yah. Sırf onun için hepsini ne yapardım ben onları bırakırdım." diyor. Niye? Çünkü Mutaim ibn Adi Resulullah'a kendi koruması altına almış, müşriklerin eziyetlerinden korumuştur. Bak onun bu güzelliğini yapmış olduğu İslam'a bu faydasını yıllar sonra ne yapıyor? Yıllar sonra Bedir gününde hatırlıyor. Yıllar sonra ve bunu zikrediyor. Ve şayet yaşamış olsaydı diyor onun hatırına bakın dikkat edin, onun hatırına ben bunları hepsini bırakırdım gider. Yine mesela ee, Mustavrid el-Kuraşi sahabeden diyor ben Resulü İmam Müslim rivayet ediyor. Ben diyor Resulullah'ı işittim dedi ki تَقُومُ السَّاعَةُ وَالْرُومُ اَكْثَرُ nas. Kıyamet kopacak Rumlar insanların en çoğudur kıyamet koptuğunda Rumlar insanların en çokudur. olur. İbni As diyor ki sen bunu Resulullah'tan duyduysan vallahi diyor onların dört tane güzel hasleti vardır. Bakın dört tane güzel hasleti vardır. Fitne anında en halim olan insanlardır. Yani sakin, ağırbaşlı vakar, yumuşak insanlardır. Onlar diyor e, musibet kendilerine isabet ettikten sonra hemen ayağıya kalkan insanlardır. Yani musibetten dolayı yıllarca miskin miskin oturanlar değildir mazluma ve miskine karşı en çok merhametli olan ve meliklerin zulmünden en çok menedendir. Yani krallarını, yöneticilerini zulmetmekten en çok alıkoyan insanlardır. Demek ki bu ne değildir? Onlarda gerçekten var olan bir güzellik varsa ve bu güzellikte İslam'a uygun olan bir güzellikse bu ne yapılabilir? Bu zikredilebilir. Bu zikredilebilir. Ve bu ne değildir? Bu küfür değildir. Mesela bir zamanlar bir Çeçen ee, komutan Allahu Alem e, Türkiye milletini ve Türkiye devletini mi bir övmüş Allahu Alem Türkiye devletini ve Türkiye milletini övmüş e, Allahu Alem. Tabi birileri hemen işte an kafirleri övdü işte kafirleri dost edindi diye işte dedik ya bakın aşırılığın tevhid ehline girdiği baplardan bir tanesi vela ve berah konusudur çok dikkat etmek lazım. Oysa Türkiye milleti bu insanlara yardım etmişse bu insanlara zor oldu, zorda kaldıkları dönemlerde sözlü, mali, destek vermişlerse, bu insanların Türkiye milletini övmesi veya bu güzelliklerini Resulullah gibi dile getirmesi, bunda ne tür bir beyis olabilir ki? E mesela e, bunu ne yapmıştır? Bunu yapmış olabilir bir insan. Ha, ama diyelim onların dinini överse bu ayrıdır tabii. Onların üzerinde olduğu batılı överse bu nedir? Bu ayrı bir şeydir. Evet. Yani mesela diyelim ki Amerikalılardan, işte Yahudilerden Kendi devletlerinin zulmüne karşı çıkan Müslümanlara yapılanlara işte bunun doğru olmadığını Söyleyen insanlar var Mesela bu güzel bir şeydir Öyle mi? İnsan bunun güzel olduğunu ne yapabilir? Güzel olduğunu söyleyebilir Zaten sırları kafirlere aktarmak Bunu anlattık Öyle değil mi? Müminlerin Kafirlerin yanında yer alıp Müminlere karşı savaşırsa Eğer Bunun küfür olduğunu zaten anlatmıştık Konu olaraktan O da nedir? Allah Azze ve Celle diyor اَلَّذ۪ينَ yokatilun fi sebilillah velzinin keferu yokatilun fi sebilittagut iman edenler Allah'ın yolunda, kâfirler ise tagutun yolunda savaşır. Resulullah vesselam Bedir gününe katılan ve Müslüman olduğunu iddia eden amcasına ve bazı Müslümanlara sizin zahiriniz bize karşı savaşıyordunuz deyip müşriklere yapmış olduğu muamelenin aynısını ne yapmıştır? Müşriklere yapmış olduğu muamelenin aynısını onlara da yapmıştır. Ama Diyelim ki mesela biz bir ülkede yaşıyoruz kafirlerle beraber, kafirler kafirlere karşı savaşıyorlar. Yani bir kafir topluluk geldi, bu beldeye girdi, bu beldeyi diyelim ki biz bu beldede Eman altında yaşıyoruz. Mesela biz Müslümanız, kafirlerin beldesinde yaşıyoruz ve Eman altında yaşıyoruz mesela. Karşı taraftan bir küfür topluluğu geldi buraya saldırdı ve bunlar buraya girdiğinde mesela Müslümanların işte hiçbir hürmeti kalmayacak bunları da biliyoruz. Buradan maslahat ön plana çıkarsa Müslüman, kafirlerle beraber kafirlere karşı savaşabilir. Yani kafirlere bu konuda yardımcı olabilir. Niye? İslam'ın maslahatına ve Müslümanların faydasına olduğu için. Ama eğer bu küfür itikattan dolayı yapılan bir küfürse, yani mesela diyelim iki taraf da kendi itikatları için ve dini bir savaşsa, hani mal, mülk, toprak savaşı değil de itikadi bir savaşsa, o zaman Müslüman buna ne yapamaz? Müslüman buna katılamaz. Evet. Burada duralım inşallah. Vaktimizi de doldurduk zaten. İnşallah. Ee, kalan kısmını ne yapalım? Kalan kısmını kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Sadi sen dedik, burada durduk inşallah. Vahir davane en elhamdülillahi rabbil alamin.